Velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bundan uzun uzun yıllar önce veda hutbesi, yüz binden fazla Müslümanın karşısında okunan, insan hakları ile ilgili ilk yazılı metin diyeceğimiz o belgeler. İnsan ve vatandaşlık hakları beyannamesi var. Günümüzün kabul gören bir beyannamesi. Hak, hukuk dendiği zaman ilk akla gelen, ondan 1157 yıl önce hak ve hukuktan bahseden o güzel sözler. Veda Hutbesi İnsan diğer yaratıklardan elbette farklı bir değere sahip. Diğerlerinin de var. Diğerlerine de değer verecek olan Allah rızası için yine biz insanlar. Ama insanlar diğerlerinden çok daha farklı. Aslında bu kıymet Allah'a iman ve O'nun emirlerine uymakla daha da artıyor. Bu sayede bir insan, kainatın en şerefli misafiri oluyor. İnsan, insanlık değerine doğumuyla, biraz daha ileri gidelim, ana rahminde teşekküle başlamasıyla beraber kazanıyor ve son nefesini verene kadar üzerinde taşıyor. İnsan olmaktan gelen o değerlilik, aslında herkesi kuşatmış durumda. Sadece o bu değil. Erkeği, kadını, zayıfı, kuvvetlisi, zengin olanı, fakir olanı, şu milletten olanı veya olmayanı. Ne olursa olsun, bu herkes için gerekli. İşte güzel dinimiz, her insanın, kananı kanunsuz olarak dökülmekten yasaklamıştır. Irzını çiğnemekten men etmiştir. Malını gasp etmekten haksız yere men etmiştir. Nesebini bozmaktan, vicdanını baskı altına almaktan korumuştur. İnsanlık şeref ve haysiyetini gerçek bir teminat altına almıştır. Bugün hak ve hukuklar, kanunlar ne durumda? Bunları biliyorsunuz. Zaten bugün öyle şeyler konuşacağız ki dinimizin erkeğe, kadına, çocuğa, herhangi bir insana, yaşam hakkının, üreme hakkının, kendini ifade etme hakkının nerelerden geldiğine şahitlik edeceğiz. İslam'da insan haklarına verilen değeri şöyle daha iyi anlayabilmek için sizlerle beraber daha öncesine bakmamız lazım. Yani... 570 veya 600'lü yıllardan öncelere. Neden? İslamiyet'ten önce nasıldı ve hangi değişimler oldu? Şöyle, birincisi, insanlar ırk ve renklerine göre farklı muamelelere maruz bırakılıyordu. Yani insanların arasında birbiri içerisinde soy sop üstünlüğü denen bir şey vardı. Ve bu yegâne üstünlük ölçüsü olarak kabul edilirdi. Ne kadar akıllı olursa olsun veya bir konuda ne kadar haklı olursa olsun, eğer ırkı şundan değilse, rengi şöyleyse, şu soydan, bu boydan, bu kavimden değilse, ikinci sınıf görünüyordu. Ne kadar o konuda kabiliyetli olursa olsun, hayır, o ırktan olmadığı için kabul edilmiyordu. Ne kadar ahlaklı, ne kadar efendim akıl sahibi bir insan. Bunlar değer ölçüleri değildi. İslam'la beraber insanların kendi aralarında en çok tartışıp durdukları ırkçılık, soy sop üstünlüğü ile ilgili saçmalıklar ve kişinin ehil olmadığı konularda bir şeyler anlatması da yasaklanmış oldu. Bu en önemli değişimdi. İkincisi kölelik ile alakalıydı. İslam'dan önce insan haysiyetinin neredeyse ayaklar altına alındığını biliyoruz. Köleliğin İslam'ın ilk yıllarında biliyorsunuz devam ettiğini ama belli bir zaman geçtikten sonra özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kendine hizmet edenlerin özgürlüğe kavuşturulması ile ilgili attığı adımlarda bu konunun da artık dünyada yavaş yavaş konuşulmaktan çıktığını görüyoruz. Peki aradan bin sene geçtikten sonra dünyada değişen şeyler oldu mu? Evet, teknoloji değişti. Birçok hak hukuktan bahsedildi. Ama 600'lü yıllarda ortadan kaldırılan o kölelik sistemi modern kölelik olarak bin yıl sonra yeniden hortladı. Afrika'da milyonlarca insan köleleştirildi. Bugün de aynı zihniyet, Farklı isimlerle köle denmese de insanları sömürmeye, ülkelerini mahvetmeye devam ediyor. Evet, kölelik kaldırılmış oldu ve öyle vahşi olaylar yaşanıyordu ki o zamanlar İslam'ın gelmesiyle bunlar da son buldu. Yine bir başka madde, hukukta eşitlilikten bahsediliyor ya şimdi, İslam'dan önce de cezaların her insanın kendisine göre, Verilmesi gibi bir şey yoktu. Eğer ailesi zenginse, eğer tanınan bir kabileye mensupsa ceza almıyordu. Örneğin, tanınmayan veya maddi durumu iyi olmayan bir aileden birinin başına bir şey geldiği zaman, eğer haksızlık yapan, onu öldüren veya işte malına zarar veren, zengin veya tanınan insanlara ait bir yerdeyse, bir sülaleye mensupsa, hiçbir şekilde onu suçlayamıyordunuz.'' Bugün de bununla alakalı bazı konuşmalar olduğunu biliyorsunuz değil mi? Yani o zamanlarda da bugünkünden daha iğrenç kurallar vardı. Bağımsız ve tarafsız bir yargıdan kesinlikle söz edilemezdi. O farklı sınıflara mensup kişilere farklı cezalar uygulanan zamanlardı. Bu da İslamiyetle beraber ortadan kalktı. Hatta buna bir örnek verelim. Zamanında tam İslam'ın ilerlemeye başladığı dönemlerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tartışan iki kişi geldi. Tartışmanın sebebi Müslüman yan komşusunun bir arsasından küçük bir parça almak istiyordu. Hatta parasını da vermek istiyordu. Mescit yaptırılacaktı. Kendisi de hayır benim buna gönlüm yok dedi. Ve beraber gittiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Kendisinin Fikrinin böyle olduğunu söyledi Yahudi ve buna izin verilmedi. Başka bir yer yapıldı. Bu o zamanki şartlar altında ne kadar insanın garibine giden bir durum değil mi? Cami mescidi inşa edilecek. Kim ne diyecek yani sonuçta? Ama o bir kişinin hakkı çok önemliydi. İşte bu da 1400 yıl öncesinden gelen bir örnek oldu. Yine haklar, hukuklar derken 14 asır evvel yaşananlar nelerdi? Dünyada o zaman bütün devletlerin monarşiyle idare edildiğini biliyoruz. Yani başta hükümdar mı var, imparator mu var, kral mı var? Ne olursa olsun tek yetkili o. Kim öldürülecek o karar verebiliyor. Onun üzerinde bir karar merci yok. Bu sene işte şöyle bir kanun çıkardım. Şunu yapacaksınız, böyle vergi vereceksiniz. Tek kişi oydu yani ağzından ne çıkıyorsa... Yerine getirilecekti. İstediği kişi getirin bakalım asın bunu. Benim hoşuma gitmedi. Kimseye hesap veremiyordu arkadaşlar. Yine İslam öncesinde insanların sınıf sınıf ayrıldığını görüyoruz. Bir yöneticinin etrafında kendi ailesi vardı. Onlar dokunulmazdı. Birinci dereceden akrabaları vardı. Onlar imtiyazlı kişiler oluyordu. İşçi sınıfı, bilmem ne sınıfı, karma karışık bir şey vardı. Yani bu kişiler arasında derin uçurumlar vardı sınıflar arasında. Yani şöyle diyebiliriz. Hiçbir hak ve hürriyetin olmadığını görüyoruz. Ne din hürriyetinin, ne insanların e, ev alma efendim mi veya tarla sürme e, keyfiyetinin olmadığını görüyoruz. İnsanların inançlarını düzgün bir şekilde, istedikleri şekilde konuşamadıkları, kendi inançları neyi lazım görüyorsa, o şekilde yaşayamadıklarını büyük bir baskı olduğunu görüyoruz. Bugün biraz insaflı bakarsak, şu anlatmaya çalıştıklarımıza, hangi inanca mensup olursa olsun, görüşe mensup olursa olsun, insanlar bilecek ki, Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Bizlere gelmiş olan o yaşayışında yani sünnetinde bugün batı dünyasında biz moderniz diyen insanların arasında neşredilen efendim o insan hakları denilen cümleler şunlar bunlardan asırlar önce günümüzde ulaşılan en önemli insani hedeflerin tespit edilmiş olduğu görülecektir. Azıcık vicdanı olan bir insan bunu bilir. Peki İbrahim kardeşim, bugün hak ne durumda? Kanunlar ne durumda? Bugün kanun koyucular belli kanunlar koyarlar. Şu hak senin derler. Belli bir zaman geçtikten sonra bunlar değiştirilir ve değiştirilmiştir de birçok kanunlar düzenlenir. Şimdi bugün sözde bazı hakların insanlara verildiğini görüyoruz. Çocuklara şöyle şöyle haklar verildi, hanımlara böyle böyle haklar verildi vesaire... Ama bunlar iyi niyetle mi verildi? Bunların arkasında ne vardı? Bunu iyi düşünmek lazım. Bugün yalandan bazı haklar verilir halbuki bunun arkasında büyük oyunlar vardır. Süremiz yeterse bunlara da geçeriz. Ama bugün sizlerle paylaşmak istediğim mevzu güzel dinimiz erkeklere ne hak veriyor? Kadınlara hangi haklar veriyor? Biliyoruz ki haklar çok önemli, değil mi? İnsan kul hakkından dolayı Allahu Teala'nın huzuruna gitmemeli. Bir çok günah var. Bu günahları Allahü Teala Celle Celaluhu eğer murad ederse, efendim rahmetiyle bağışlar, affeder, dilediğini affeder veya tamamını affeder. Ama kul hakkıyla huzuruna çıkmamamızı istiyor. E peki bu haklar nelerdir öyle? Ben eğer hakkı bilmezsem, evlendim, babayım, e çocuğumun benden ne hakkı var, hanımımın benden ne hakkı var bilmezsem nasıl bu konuda? Kendimi geliştireceğim, duyarlı olacağım olmuyor. Bir hanımefendi, ya ben evlendim, kocama yemek yapmam lazım. Mesela bunu hak olarak görüyor veya e, kocamın eşyalarını yıkamam lazım çocuklarımın. Bu kocasının kendi üzerindeki bir hakkı diye görüyor. Halbuki böyle bir şey yok. Hanımın evet bunları yapması ayrıca bir sevaptır ama bir zorunluluğu yoktur. ...yemek yapma veya işte çamaşırları yıkama gibi... ...esas hakları unutturulan insanlar... ...maalesef başka şeyleri karşısındakinin hakkı olarak almışlar. İşte bunları konuşmadan, bunları paylaşmadan... ...birbirimiz üzerinde hangi haklarımız var bilemiyoruz. O yüzden böyle bir programda en azından... ...bir şeyleri konuşalım, hatırlamaya çalışalım... ...kayıt altına alalım, istedik. Allahu Teala'dan niyazımız dilimizin bağını çözsün, güzel şekilde anlatmak, anlattıklarımızı da yaşamak nasip olsun. Amin. Şimdi geçelim erkeklerin hanımları üzerindeki haklarına. Efendim, en çok bilinenleri bunların altı tanedir. Sırasıyla şöyle bir hatırlayalım. Nafakasını kısmaması emredilir. Hanımının malını, parasını ondan izinsiz yememeli. Kesinlikle bir erkek helalinden kazanmak zorunda. Çocuğuna, çoluğuna, hanımına bakmakla zorunlu olduğu kişilere ne yapacak? Helalinden lafakayı verecek. Kıyamette en şiddetli azabın hanımını cahil bırakan, ona din bilgilerini öğretmeyenler olduğu açıklanıyor. Evet, yani hanımının dini bilgileri, itikatla ilgili bilgileri, ilmihal bilgileri olmayabilir, yeterli olmayabilir. Hanımına bu konuda Güzelce, tatlı dille onun anlayabileceği şekilde bir şeyleri anlatması, yönlendirmesi gerekmekte. Şimdi burada bir parantez açalım. Peki tam tersi ise, yani hanımı bilgiliyse bir insanın, kocasının bilgisi azsa veya yoksa öyle durumlar da oluyor. Mesela hanım namazına dikkat ediyor, ne bileyim örtünmesine, dini yaşantısına, iyi bir Müslüman olarak devam ediyor hayatına. Ama kocası hiç o sularda yüzmüyor. O taraklarda benim bizim yok diyor. Hatta neden örtünüyorsun? Niye namaz kılıyorsun diye biliyor. Şimdi bunlar insanların kendi içlerinde o hanenin içinde yaşanan şeylerdir. Burada verdiğimiz örnekler genel örnekler. Kimse şöyle demesin yani benim kocam dinden anlamaz. Kendisi akşama kadar kahvehanede oyun oynar, kumar oynar. O kumarı mı bana göstermesi gerekiyor? Hayır, bundan bahsetmiyoruz. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi en şiddetli azaplardan bir tanesi hanımını cahil bırakıp ona din bilgilerini öğretmeyendir buyuruyor. Biz de şunu öğreneceğiz. Eğer iki kişi de, karı koca da dinini yaşamak istiyorlar ve kardeşimiz hanımının birçok konuda bilgisiz olduğunu biliyor. Ve buna ses çıkarmıyorsa büyük bir vebal vardır. Ama bunu nasıl yapacağız? Bağırarak, çağırarak, onu küçük düşürerek sen bunları bilmiyorsun, senin bunları kafan almaz gibi kelimelerle değil, tatlı bir dille güzelce bunu anlatmak gerekiyor. Kıyamet günü ikisi de ateşten minber üzerinde otururlar. Devam ediyor hadis. Kadın kocasına Allah... ''Seni rezil rüsva etsin, sen bana dünyada öğrenmem gerekenleri öğretmedin, yapmamam gerekenleri söylemedin, yüzümü dünyadan çevirip ahirete kıymet verdirmedin, kendini de beni de helak eyledin der, sonra zebaniler ikisini de cehennem tarafına sürerler.'' diye buyruluyor. Unutmamak lazım, çocukluğumuzdan beri duyduğumuz bir hadis hemen hatırlayalım. Sizden her biriniz, evet çoban gibisiniz. Ve her biriniz, emriniz altındakilerden sorumlusunuz. Bu iki maddeden sonra geçiyoruz. Hanımın yine hakları arasındaki bir maddeye. Hanımıyla güzel huylu, güler yüzlü davranmaya devam edecek. Kendini zorlayacak. İyi bir hayat sürün buyuruyor Mevlamız Celle Celaluhu. Dolayısıyla Sadece güler yüzü hanımlardan beklemeyeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ebu Bekir radiyallahu anh, Efendimiz'e buyuruyor ki, Ey Ebu Bekir, erkek hanımının yüzüne güler yüzle bakarsa, defterine bir köle azat etmiş sevabı yazılır. Yani bir köleyi özgürlüğüne kavuşturmuş olmak isteyen, her erkek bu sevabı isteyen, hanımının yüzüne tebessümle bakacak ve devam ediyor Tebessüm ederse hac ve umre sevabı yazılır buyruluyor Peki o zaman umreye hacca gitmeme gerek var mı Nasıl olsa ben hanımımın yüzüne tebessüm ettim hayır farz olan şeyler yapılacak ama sevap Allahü Teala'nın indinde geniştir Allahü Teala zengindir dolayısıyla bizler isteyeceğiz Buna itikadımızı sağlamlaştıracağız, imal edeceğiz. Hanımımıza tebessüm ettiğimiz zaman hac ve umre sevabı, güler yüze baktığımız zaman da köle azat etmiş sevabı yazılıyor. Bugün birçok e, insan aile terapistlerine gidiyor. Hanım ve erkeğin arasında bir takım sorunların olduğunu biliyoruz. Hanelerde sorunsuz bir yaşam olmuyor. Bazıları küçük tefek şeyler halledilebiliyorsa da bazıları daha büyük yaralar açabiliyor. Ayrılıklar, cinayetler olabiliyor. İşte bugün bu terapistlere gittiğinizde belki de sizin alacağınız en önemli derslerden bir tanesi karşınızdaki insana hal ve hareketleriniz. İşte 1400 yıl önce bize İslam dini Hanımının yüzüne tebessümle bakmasının ne kadar önemli olduğunu anlatıyor erkeğin. Bugün de yüz tane hanım kardeşimize sorsak, kocanın yüz ifadesi nasıldır diye zannediyorum, aynı dertleri tekrar akıllarına getirecek ve onları dillendireceklerdir. Bunu da bir kez daha anlatmış olalım. İşte haklar, hukuklar derken hanımın da erkekten mutlaka o güler yüzü görmesi gerekiyor. Bir başka hak dışarı işlerini ona yaptırmamalı, yabancı erkeklerin görmesinden onu korumalı. Bugün birçok fitneden konuşuluyor değil mi? Etrafta Allah korusun, duyduğumuz zaman bile moralimizin yerle olduğu şeyler var. Bunca fitnenin fesadın olmasının sebeplerinden bir tanesi de maalesef bazı şeyleri küçük görmemiz, haremlik selamlık mevzularını aldırış etmememiz ve insanların birbirleriyle iletişimi çok daha kolay hale getirebilmeleri. Mesela Hazreti Ali radıyallahu an efendimizle Hazreti Fatıma radıyallahu anha annemiz evlendi, düğünü yapıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların yanına gitti. ilk tavsiyeleri ne oldu? Şimdi hemen dinleyelim. Sanki o yerdeymişiz gibi. Buyurdu ki hanımının evde oturması için, işlerini, ihtiyaçlarını gören, hanımını yabancı erkeklerin görmesinden koruyan, ümmeti Muhammed'in düşmana esir düşenlerini satın almış, azat etmiş gibidir. Hanımına helal yedirmeli, helal elbise giydirmelidir. Ve sonra devam etti, haramdan hasıl olan ete ateş daha uygundur kendisinin hayır duasından sonra yaptığı şu tavsiyelere bakar mısınız? Helalinden getireceksin, hanımının boğazına, çoluk, çoluk çocuğunun boğazına helal getireceksin, yedireceksin helal elbise giydireceksin ve efendim, o güler yüz de bunun yanında geliyor. Yani bugün aslında tam arayıp bulamadığımız şeyler, haklar, 14 asır önce gelmiş, belki bunları, Hayatında ilk defa duyan erkekler ve hanım kardeşlerimiz de var. Şimdi bir başka mevzu. İnsanların fıtratlarından bahsediliyor. Her birimizin yaratılıştan gelen özelliklerimiz var. Kimimiz kimimizden daha cesaretli, kimimiz daha akıllı, kimimiz daha hareketli vesaire. Hanımların ve erkeklerin arasında da bazı farklılıklar var ortak çok nokta var. Allahu Teala'nın indinde, değer bakımından her şeyimiz ortak. Ama vücut olarak, yani hormonlar, salgılar ve fıtrattan gelen duygularımız, düşüncelerimiz biraz daha farklı. İşte o konuda, şunları da söylememiz lazım. Dinimiz, hanımlardan gelecek olan bazı huysuzluk veya alınganlık, biz bunlara ne diyelim, sıkıntı ve imtihan diyelim, bunlara karşı Sabırlı olmayı, katlanmayı, bunları sevap kazanmak için bir bahane olarak görmeli diye anlatıyor. Hem Buhari'de, hem de Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Kadınlara nasihat ediniz. Muhakkak ki onlar kaburga kemiğinden yaratılmışlardır. Elbette kaburga kemiklerin en eğrisi olan, en üsttekindendir. Doğrutmaya kalkarsanız, kırarsınız. Kendi haline bırakırsanız, eğri kalır. Onlara daima nasihat ediniz, buyuruldu. İşte yine ilaç niteliğinde bir hadis-i şerif. Ne buyuruldu? Sertlikte bulunmayacaksın, zorlamayacaksın, aşırılıkta bulunmayacaksın. Ki siz şiddeti, Dayağı kendiniz örnek olarak alın. Bırakın daya sertliği, fiziksel şiddeti, sertlik ve zorlamanın bile yapılmaması gerektiğinden dersler alıyoruz. Yani tatlı dilini gösterdiğin zaman, güzel sözle idare ettiğin zaman çocukta da böyledir, hanım kardeşlerimizde de böyledir, iş yerindeki insanlarla da böyledir aslında. Evet, erkeklere şunu şunu yap, kadınlara bunu bunu yap denmiş ama her birimiz insanız. Hepimizin aslında uygulaması gereken şeyler, ortak noktalar bunlar. Ne kadar sert olursan, ne kadar zorba olmaya, zorlamaya çalışırsan o kadar bir şeyler geri geliyor. Evlatta da böyle. Bir erkeğin hanımının üzerinde üstünlük kurmaya çalışması yanlış ama Allahu Teala'nın vermiş olduğu... Ev reisliği ve bazı konuların bazı konularda e, su, verdiği sorumlulukları bilmesi ayrı bir şeydir. Bu çok ince bir çizgidir. Ben bu evin reisiyim, bana diyenim her türlü kararı alma yetkisi vermiş. Sen hiçbir şekilde hak sahibi değilsin. Getirdiğim yemek zorundasın, efendim giydi giydiğimi, giydi sana ve aldığımı neyse işte giymek zorundasın. İstediğim zaman seni döverim, istediğim zaman seni atarım, böyle bir şey yok. Şimdi İslam'a göre kocanın da hanımı üzerinde birçok nesi var, hakkı var, onu da biliyoruz. Bu sebepten onlardan da birkaç madde sıralayalım, konunun daha iyi anlaşılması için. Kadın kocasının emrine ve sözlerine itaat edecek. Allah'ın rızasına kavuşmanın yollarından bir tanesi bu diye aktarılıyor. Lakin kadının kocasına itaati meselesini biraz açmamız gerekiyor. İçki içen kendisi ile ilgili haysiyeti ile ilgili hanımefendinin oldukça farklı istekleri olan hadi içki içeceğiz beraber veya haram olan şunu şunu yapmanı istiyorum. Bunlar erkeğin hakkından gelmiyor. Haram olan bir şeyde hak kesinlikle olmuyor. Bunu annemiz babamız da istese git piyango oyna veya içki içmeni istiyorum dese hayır. Mesela farz olan şey nedir bir hanımefendi için örtünme. E, kocam örtünmemi istemiyor o yüzden ben de örtünmüyorum. Bunlar çok farklı şeyler. Ama genelde nedir onu bir kez daha söyleyelim. İtaat etmektir. Peki kendi fikirlerini bir hanım söyleyemeyecek mi bir konuda? Her konuda oldukça konuşan, anlaşılması oldukça zor, suratı asık bir koca olduğunu düşünelim evdeki insanın. Yanlış kararlar veriyor ve hiçbir şekilde dinlemiyor. Hiçbir şekilde hatalı olduğunu söylemiyor. Buna karşı nasıl davranacağız? İşte orada hanımın sabrı devreye girecek. Allah'ın haram saydığı şeylerin dışındaki isteklerine tamam diyecek ve dengeli gitmeye çalışacak. Hanım kardeşlerimizin bu durumda büyük bir duaya ihtiyacı var. Biz de hem erkeklere, hem hanım kardeşlerimize, hangi taraf huysuzsa, anlaşılması zorsa, ailemizin devamı için, Rabbimize celle Celalhu dua edelim. Ya Rabbi ne olur? Hanımlarımız veya kocalarımız hakkında, ailemizin içinde, hangi huzursuzluklar yaşanıyorsa, ne olur onları bir kez daha bizi yaşatmak, küslükler varsa, Barışmaların nasip eyle, şeytanı, kem gözlü insanları, nazarı, hasedi, büyüyü, yuvalardan uzak eyle. Amin. Evet, kadının da erkeğinde hakları var demiştik. Şimdi, bir adam hastalansa, abdest alamasa, efendim, kimseye etrafında ona bakacak birine ihtiyacı olsa... Bu kocanın karısı üzerindeki haklarından biri değil. Bunu biliyoruz. Ama hanımı bu cinsten hizmetleri yaparsa, yani hasta olan kocasını abdest alırıyor, koluna giriyor vesaire, büyük bir sevap alır, vefakarlık yapmış olur. Aynı şekilde bir kişinin de hanımının hastalığı olduğunda kalk bana yemek yap, neredesin sen gibi zorlamalarda bulunmaması gerekiyor. Çünkü kadının bu konuda bir zorunluluğu yok. Temizlik de yapsa, Efendim yemek de yapsa Ortalığı çeki düzen de verse Bu bizim adetlerimizden gelen Hanım kardeşlerimizin annelerinden de Görerek geldikleri şeylerdir Yeri geldiği zaman da Biz erkeklerin de Hastalık olduğu bir iş olduğu Başka bir sıkıntı oldu. Yani ortalığı süpürmekten Ne bileyim ortada Olmaması gereken şeyleri kaldırmaktan Bir masayı silmekten Veya işte tabak çatalları Kaşıkları masaya götürmekten erinmememiz lazım. Bunu yapmakla erkekliğe herhangi bir sakıntı gelmediği gibi başka bir sünneti de yerine getirmiş oluruz. Yani mesele şu, insan, insanla evlenirse, e, şekil olarak insanız. Hayır, adam gibi bir adam, hanımefendi gibi bir hanımefendiye evlendiğiniz zaman sıkıntı yok. İnsanlar birbirlerini zaten ne yapıyorlar? Anlayışla karşılıyorlar. Ama bu olmadığı zaman ben senden üstünüm, hayır sen benden üstün. Hayır hayır falan. Kavgalar başlıyor. Şimdi bununla ilgili bakın nereye geldik? Hastayken ne yapmamız lazım? Mesela hanımlar için söylüyorum. Kocanız hastaydı. Ne yaptık? Vefakarlık yaptık. Ne yaptınız? Allah'ın izniyle cennetteki dereceniz yükseldi. Allahu Teala'nın rızasına yakınlaştınız. Bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, Beş vakit namazını kılan, malının zekatını veren, Ramazan-ı Şerif'te orucunu tutan, kocasının günah olmayan emirlerini tutan, vücudunu yabancı erkeklere göstermekten koruyan bir kadın, cennete istediği kapıdan girer. Ne güzel bir müjde. Zekat peki herkese şu anda farz mı? Zengin olmayana? Herhangi bir farz yok. Çünkü zengin değil. Peki? Peki namaz parayla alakası yok. Namazı mutlaka kılacağız. Oruçlarımızı tutacağız. Ve kocasının günah olmayan, az önce bahsetmeye çalıştık, emirlerini tutacağız. Vücudumuzu da yabancı erkeklere göstermeyeceğiz. Sadece sokakta değil, sosyal medya denilen mecralarda da Allah'ın izniyle cennete istediğimiz kapıdan gireceğiz hanım kardeşlerimiz. Bununla ilgili olarak da Selman-ı Farisi'nin radyallahu an bir rivayeti var. Bir gün Fatıma annemiz radyallahu anh'a Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldi. Efendimiz'i görünce başladı ağlamaya. Efendimiz aleyhisselam üzüldü ey Fatıma seni ağlatan nedir? Fatıma annemiz de ya Resulallah dedi dün gece... Ali ile aramızda bir konuşma oldu. Aslında söylemek istemiyordum ama ağzımdan bir şey çıktı. Lakin ben bunu kasıtlı bir şekilde söylememiştim. Ali bana kızdı. Ben de Ali'nin kızdığını görünce özür diledim. Benden razı olmasını, yüzüme gülmesini istedim dedi. Şimdi bakın, 14 asır evvel, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanesinde de yaşanan bazı küslükleri, kısa vadeli de olsa, bazı yanlış anlamaları, kıskançlıkları ve küçük tartışmaları biliyoruz. Yine onlardan bakın bir tanesi, Efendimiz aleyhissalatü vesselama kızı geliyor, annemiz, Fatıma annemiz radiyallahu anh'a. Ali radiyallahu anh ile alakalı kendi aralarında geçen bir durumu anlatıyor, çözüme kavuşturması için. O zaman da aynı şeyler yaşanıyor. Biz galiba bakış açımızı doğru bir yerde belirleyemiyoruz. Asr-ı saadette hiçbir sorun yoktu. Dünyanın en mutlu zamanlarıydı. Her şey böyle sanki cennette gibiydi. Hayır, açlığın, sefaletin, efendim, insanlar arasında, yani diğer müşrikler tarafından baskıya uğramanın, en sıkıntılı zamanların yaşandığı yerlerde işte, onların da kendi aileleriyle ilgili sorunları da oldu. İmtihana tabi tutuldular. Bunu niye söylüyorum? Bugün hayatını sanki zindan gibi gören erkekler ve kadınlar, durum öyle değil. Benim başıma gelen kimsenin başına gelmemiştir bu adam veya bu kadın kendi hanımı kocası için. Ne kadar şöyle bir kötü insandır, böyle bir kötü insandır deyip de Başkalarının kocalarına ve karılarına özenen insanlar için söylüyorum Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve en sevdiklerinin ailelerinde de benzer sorunlar yaşandı Belki çok daha fazlası yaşandı Evet, böyle bir tartışmanın sonrasında Morali bozulan, ağlayan annemize Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Bakın ne buyurdu Bugün kadınıyla erkeğiyle hepimizin dikkatle takip etmesi gereken bir hadis. Yavrum, bilmez misin ki kocanın rızası Allahu Teala'nın rızasına sebeptir. Rızasızlığı da onun rızasızlığına sebeptir. Ey Fatıma, ne mutlu o kadına ki kocası ondan razı olur. O ise her gece ve gündüz kocasının rızasını arar. Böyle olan kadının bu hali, bir sene nafile ibadet etmesinden daha iyidir. Ey kızım! Kadınlar için amellerin en üstünü, kocasının emrine itaattir. Allah Teala'nın farzlarından sonra ve kocasının emrine itaatten sonra kadınlar için yün eğirmek, iplik bükmekten daha üstün iş yoktur. Bir saat yün eğirmek, İplik bükmek, yahut dokumak için oturmak, kadınlar için bir sene ibadet etmekten daha iyidir. Dokudukları her bir iplik için amel defterlerine bir şehit sevabı yazılır. Kocasının hakkını gözetince, cennetteki makamını dünyadayken görmedikçe vefat etmez. Kadının kocasıyla bir saat, bir müddet oturması, Kâbe'yi tavaf etmesinden daha iyidir. Ey Fatıma! Erkek hanımından razı olunca, o kadın cennete, cennetin hangi kapısından isterse girer diye buyurdu. Burada söz konusu olan, evet annemizse de, erkek ve kadınların da ortak noktalarda hakları paylaştıklarını görüyoruz. Onlardan bir tanesi. Evet, hanımına karşı düzgün davranan bir, efendim koca, ama kocasına karşı da düzgün davranan bir hanım. İkisi beraber gidiyor. Dengede giderse zaten tadından yenmiyor. Ama bunları sadece bir taraf düşünüp, diğer taraf bunlardan efendim nemalanmaya çalışıyorsa, istismar etmeye çalışıyorsa işte büyük sorunlar oluyor. Demek ki ne yapmamız gerekiyor? Bizim birbirimize biraz daha insanca davranmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu çok önemli bir durum. Değerli kardeşlerim, işte Fatıma annemizin radiyallahu anhuma, Ali radiyallahu anh Efendimizin hanesinde hatta Hazreti Ömer radiyallahu anh'ın hanesinde olanları yavaş yavaş öğrendikten, bildikten sonra anlıyoruz ki o zamanda yaşanan şeyler, bu zamanda da yaşanan şeyler birbiriyle evet tarihler, kullanılan alet, edevatlar, cümleler benzemese de aynı şeyler yaşanıyor. Ve bundan sonra da yaşanmaya devam edecek o zaman yani 14 asır önceden anlatılan şeyler bugün de demek ki bizim için kulak arkası edeceğimiz şeyler değil gündemde olan şeylerdir. Bugün aile terapistlerinin anlattığı e, işte kendi aranızda konuşmaya çalışın birbirinizin sözünü kesmeden şunu yapın tebessüm etmeye çalışın bu telkinlerin 14 asır evvel olduğunu daha iyi anlıyoruz değil mi? Şimdi şöyle genel olarak konuşacak olursak, bir erkek hanımına helalinden olmak kaydıyla yediğinden yedirmek, içirdiğinden içirmek zorunda. Hanımı kendi ailesiyle görüşmesi gerektiğinde, artık bu giderek telefonla ne olursa olsun, hele hele bir hastalık oldu ailesinde, despotluk yapıp da hayır, keyfi olarak ben gitmeni istemiyorum dememeli, buna izin vermeli. Hanım kardeşlerimiz de kocasından izinsiz evden çıkmamalı. Yine efendim e, evi kendisine emanet ettiği için evden herhangi bir şeyi habersiz bir şekilde kocasından dışarıya vermemeli. Vele ki bu sadaka da olsa en azından söylemeli. Bugün e, işte şuraya bırakmış olduğun paradan 5 lira, 1 lira bir, lira bir e, dilenci gelmişti veya sadaka olarak verdim haberin olsun demeli. Bunlar çok önemli. İstenmeyen kocasının yasaklanmış olduğu bir kişi eve girmeyecek. İkincisi evdeki emanetlere sahip çıkacak. Ve üçüncüsü de kadın ve erkeğin beraber birbirlerine hakkı olan güler yüzü ve anlayışı sağlam hale getirecekler. Şimdi kadın, erkek bir tanesi farklı bir yaratılışta duygular olarak ötekisi farklı. Küçük tefek problemler olacak mı olacak, oluyor mu oluyor. Bundan sonra da olacak. Lakin İslam'ın bir de haklar konusunda genel bir prensibi var. O kadar ilginç bir konu ki bu. Çok fazla konuşulmadı, gündemde olmadı biliyorum. Ama çok önemli İslam'da insana değer veriliyor. Bırakın kadına ayrı, erkeğe ayrı insana bir değer var. Şimdi Medine sözleşmesini size anlatmaya çalışayım. Zaten bilirseniz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hicrette esnasında Medine'de o zamanlar değişik inanç mensuplarıyla birçok etnik gruplarla bir araya geldi. Orada bir sözleşme imzaladı. Hayatı boyunca etrafındaki insanlara davranışları, çeşitli inanç mensuplarıyla, kölelerle ilişkileri, nasıl olmalı bu konudaki tavsiyeleri insan hakları açısından çok büyük bir öneme sahip. Zaten sırf bundan dolayı Müslüman olan bazı bilim adamlarını tanıyorum. Veda hutbesi değil mi? İnsan hakları açısından en önemli belge belki de. Veda hutbesi bir insanın ailesiyle ilgili, toplumla ilgili, bütün insanlığı iç içe geçmiş daireler biçirimi, biçiminde inceleyen bir vesika. Nasıl başlıyor? Ey Allah'ın kulları! Sizlere Allah'tan korkup çekinmenizi tavsiye eder, hepinizi O'na itaat etmeye teşvik ederim. Böyle devam ediyor. Şu başlangıca bakar mısınız? Kişinin kendine karşı olan haklarının başında Allah'ı tanımak, ona itaat etmek geldiği söylenebilir ama insan bu suretle kendine karşı görevini tam anlamıyla yerine getirmiş ve gerçek değerini bulmuş olur. Sonra veda hutbesinde biliyorsunuz ne buyruluyor? Ey insanlar eşlerinizin sizin üzerinizde sizin de onlar üzerinde hakkı vardır. Size kadınlar hakkında yaptığım tavsiyeyi tutun. Siz onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Kadınlar hususunda Allah'tan korkun ve onlara iyi davranın. Nasıl vurgular bakın. 14 asır evvel, bunlardan sonra kardeş oldukları anlatılmış insanlara. Ve ey insanlar, Rabbiniz birdir, babanız da birdir, hepiniz Adem'densiniz, Adem de topraktandır. Şimdi ne yaptı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Cihana anlattı bize. Yani şuralıydım, buralıydım, derimin rengi böyleydi, şu dili kullanıyordum. Hayır. Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Yani Adem aleyhisselam. Hepiniz Ademdenseniz, Adem de topraktandır. Kardeşlik vurguları yapılmış. Tam da bugün aramamız gereken, takip etmemiz gereken o kardeşlikle ilgili. Kardeşlerim, Veda hutbesinin işte bu sözleri ki uzundur biliyorsunuz, okuduğumuz zamanda bir 9-10 dakika gibi bir zaman alıyor, batının o zamanlarında rüyalarında göreceği bir şey değildi. Böyle bir dini ve ahlaki öğreti yoktu. Güçlü egemendi, diğerlerinin hakkının yendiği bir zamandı. Onlar da şaşırdılar zaten. Peki İslam neden bu kadar hızlı bir şekilde yayıldı? Uzmanlar, araştırmaları sonucunda diyorlar ki, o zaman inanmayan insanların bile hayret içerisinde kaldığı, hayran kaldığı bir durumdu bu. Yani insanların birbirlerine saygı göstermeleri gerektiği, zenginin fakirden, uzun boylunun kısadan, kadının erkekten, herhangi bir Allah indinde ikinci, üçüncü sınıf gibi bir ayrıma tabi tutulmadığını, Allah katında bir olduğunu anlatan bir öğretiydi. Onlar da şaşırmıştı. İnsan hakları dediğimiz şu son zamanlarda konuşulan haklar henüz bilinmiyordu. Hatta bırakın o 14 asır öncesini daha bundan 7-8 asır önce hanımların şeytan diye birçok yerde halkın huzurunda diri diri yakıldığını, içine e, cadı girdiğini söyledikleri şimdiki psikolojik hastalıklar var ya kadınların da zincirlenerek yine ibret olsun diye işte cadı yakıyoruz diye yakıldığını görüyoruz. Ama bugün şu anda mesela kanunlarda haktan, hukuktan bahsediliyor. 1700'lü yıllardaki bir takım yaşanmışlıklardan sonra bugünkü kanunların şekil aldığını görüyoruz. 14 asır evvelki işte bu haklar uygulanmadığı için belki de Bizler bugün yapma haklarla veya kanunlarla uğraşıyoruz. Büyük bir çifte standart var. Şimdi sizlerle paylaşacağım bazı bilgilere lütfen dikkat edin. İslam'ın insanlığa getirdiği temel hak ve hürriyetler de var. Kadının erkeğin olduğu gibi hepsinin, nedir bunlar? Renk ayrımı, ırk ayrımı artık bitti. Tüm insanlar Adem Aleyhisselam'dan geldi. İnsanın ırkını ve rengini kendi seçmesi mümkün mü değil? Bu Allah'ın takdiriyle. İnsanları böyle bir konuda farklı görmek, şu renkleri, bu ırkları kınayıp bazılarını üstün kabul etmek, İslam açısından olduğu kadar, insani açıdan da çok yanlış. Peki kadının erkeği mi, erkeğin kadına mı üstünlüğü? Bu da tartışıldı, İslam buna da son noktayı koydu. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde insanları bir erkekle bir dişiden yarattığını, sonra sayıları çoğalınca birbirleriyle kolayca tanışıp yardımlaşsınlar, ünsiyet ve ülfet edinsinler diye onları kabim ve kabilelere, ırk ve milletlere ayırdığını bizzat beyan ediyor. İnsanların ayrı ırk ve renkten oluşu, kadın erkek oluşu, birbirlerine üstünlük için değil, tanışıp, yardımlaşmaları içindi. Hatta asaptan bir örnek verelim. Bir e, Efendimiz Bilal-i Habeşi radiyallahu anh'a kızmışlar. Sinirlenme anında biliyorsunuz bazen düşüncesiz bir şeyler söyleyebiliyoruz. Ağzımızdan çıkanlara dikkat edemiyoruz. Öyle olmuş. Bilal radiyallahu anh'a siyah kadının oğlu diye hakaret etmiş. Yani annesinin renginin siyahlığından dolayı onu ayıplamış. Bu durum Peygamber Efendimiz'e geliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem anlatılıyor. Buna hem üzülüyor ve çok kızıyor. O sahabeye diyor ki, sen Bilal'i annesinin renginden dolayı ayıplamışsın öyle mi? Demek ki sen hala cahiliye zihniyeti taşıyorsun. İşte İslam budur. O günden bugüne bir ders alalım. Efendim sen şurada işçisin. Sen şu, şu görüşe sahipsin, sen şuralısın, senin cebindeki para bu falan. Bu tür bir ayrım söz konusu değildir. Ha, insanların kendi arasında olsa da Allahu u Teala'nın katında gerçek zengin kimdir? Gerçek güçlü kimdir? Gerçek sempatik olan, sevgili olan kimdir? Ahirette belli olacak. Soy sop üstünlüğüne ve bununla övünmeye de İslam son dermiştir arkadaşlar. Bugün ırkçılık en tehlikeli dönemlerinden bir tanesini yaşamaktadır. Peki o zamanlar yok muydu bu? Vardı. Evet kavimcilik vardı, kabilecilik vardı. Hatta kendi aralarında kavgalar edilirdi. Bildiğiniz savaşlar yapılırdı. İslam'dan sonra bunların da önüne geçildi. Baya bir sürdü bunları tamamıyla kırmak. Zaten halifeler döneminden sonra da bunlar tekrar hortladı. İran kendi tarafına çekildi, farklı şeylerde bulundu. Efendim işte Emevi devleti, sonra Endülüs'e geçildi. Endülüs'te büyük bir kıyam yaşandı. Yani araya bir şeyler girdi. Şeytanın da devreye girmesiyle beraber, tabii şeytana askerlik yapan o ülkelerin devreye girmesiyle İslam zayıflatıldı arkadaşlar. Ne, neyle? Irkçılıkla bizim soyumuzdan, işte bizim şuramızdan, biz bizim topraklarımızdan. E, diğerine İslam buna karşı. Hazreti Sa'ad radiyallahu anh ile alakalı bir, bir örnek vereyim. Sa'ad bin Ebi Vakkas radiyallahu an. Asâb-ı Kiram'ın bulunduğu bir meclisteydi. Herkes gelmiş. Sahabenin ileri gelenlerinden bazılarına neseplerini yani soylarını saymalarını teklif etmiş. O da ilk önce ben şundan geldim, benim babam odur, onun babası odur falan bunları saymış. Topluluğun içerisinde o anda kim var? Yine Selmanı farisi var radiyallahu anh. Tabii Kureyş'in ileri gelenleri gibi övünebileceği meşhur bir nesebi yok sayacağı soyunu teferruatlı olarak da bilmiyor. Sa'd radiyallahu anh Kendisine de demiş, hadi bakalım sıra sende, sende nesebini say. Çok yadırgamış bunu, demiş ki, ben İslam oğlu Selman'ım. Nesebimi ben sizin gibi bilmiyorum. Bildiğim tek şey var, o da Allah'ın beni İslam'la şereflendirdiği. Hazreti Ömer radiyallahu anh orada, o da rahatsız olmuş. O kadar sevmiş ki bu sözü, ben de demiş, İslam oğlu Ömer'im arkadaş. Yani Selman radıyallahu an cevabına gönderme yapıyor, destekliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de duyuyor bu cevabı. O da Selman'ın cevabını beğeniyor. Selman bendendir, ehli beytim radıyallahu Yani dinimizde şuralıydın, buralıydın, bilmem Lazdın, Çerkezdin, Kürt'tün, Abhazdın, şu bunlar bizim gündemimiz değil. Çünkü hiçbir insanın nerede doğacağına kendisi karar vermiş değildir. Aklı da yerinde değildir. Hatta anne ve babasının da henüz acaba çocuk olsa mıydı olmasa mıydı diye ekseriyette haberinin bile olmadığı bir zamanda dünyaya geldiği için anne bedeninde ruhu üflendiği için hiç kimsenin çıkıp da efendim benim ailem şuralıdır veya ben şöyleyim diye Ha sevinebilir ama üstünlük taslama hakkını bulamaz. İşte İslam'la beraber bu yanlış da ortadan kaldırılmıştır. Ve en çok bilinenlerden bir tanesi fikir ve vicdan hürriyeti. Bugün çok konuşuluyor ya, efendim İslam teröristlerle işte kendini ifade eder bilmem nedir. Bırakın siz bunları. Fikir ve vicdan hürriyeti insanın hayat hakkından sonra gelen en önemli hakkı belki de. İslam... Kişinin vicdanlarına yani o bir insanın fikrine diyelim veya vicdanların baskı altına tutulmasına izin vermeyen bir din. Dinde zorlama yoktur prensibiyle güzel dinimiz inanç esaslarını kimseye zorla kabul ettirmeyi doğru bulmamış. Peki bunun örnekleri var mı? Var. Hem de o kadar çok ki. Mekke'ye o kadar sayıda sahabe efendimiz geliyor. Mekke'nin fethine düşünün. Mekke fethedildi ama herhangi bir kan dökülmedi. Neden? Bir baktılar ki artık önüne geçemiyoruz. Yavaş yavaş kaçmaya başlayacaklar ama etrafları sarılmış. O oraya sığınmış, bu buraya sığınmış falan. Herkes korku içerisinde. Efendimiz aleyhisselatü vesselam sordu onlara, siz niye bu kadar korkuyorsunuz? Eee dedi, biz sana ve arkadaşlarına o kadar zulmettik, mahvettik sizi, seneler boyunca. Şimdi siz... Bize aynalarını yapmayacak mısınız? Hayır. Ama bir şart koşuldu. Bakın kendi inancınız neyse o inancınız yaşayacaksanız yaşayın. Biz size tebliğ ediyoruz. Ama herhangi bir saldırıda şunda bunda falan bulunmak yok. İslam'ı kabul ediyor musunuz? Etmiyor musunuz? Bir tebliğ var. Ben kabul etmiyorum dediğin zamanda kurallar benim kurallarıma göre işleyecek. Bunları kabul edeceksin ona göre. Peki bu zamanlara gelelim biraz yaklaşalım Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethetmiş Allah rahmet eylesin fethettikten sonra bakmış ki bölük bölük göç başlamış hemen sordurmuş tepelerde de izliyor böyle insanlar kaçıyor falan böyle at arabalarını almışlar çoluk çocuk hayvanlarını almışlar gidiyorlar bunlar nereye gidiyor Efendim diyor işte, korkuyorlar hemen diyor çağırın onları geliyorlar Hepsi titriyor Siz nereye gidiyorsunuz Efendim işte böyle böyle biz Artık burada Dinimizi yaşayamayacağımızı biliyoruz gidiyoruz Hayır diyor siz dininizi yaşayın İslam en güzel dindir Tavsiye ediyoruz Dua ediyoruz sizin için Ama kendiniz hangi şeye inanıyorsanız inanın. Ama tek şartla Benim insanlarımın Kafasını karıştırmak yok Herhangi bir olay, faaliyet, hainlik yapmak yok. Gelin ne yapıyorsanız yapın. Hatta kendi harcırahıyla, yani kendi parasıyla da yıkılan o muhasara zamanındaki kiliseler yapılmış, tamir edilmiş. Şimdi bugün fikir ve vicdan hürriyetinden bahseden insanlar bundan 500 yıl, 400 yıl hadi öncesini niye düşünmüyorlar? Hadi diyelim ki bin yıl önce. 1400 yıl önceyi konuşmak çok akıl kârı değil o kadar e, tarihi bilgiler yok hadi 300-400 yıl önce Afrika'da neler yapıldı hangi vicdan hürriyeti hangi fikir hüc hürriyetinden bahsediyoruz bugünün bu koca koca devletleri Afrika'yı ne yaptılar o altınları elmasları pırlantaları çıkarmak için milyonlarca insan öldürülmedi mi hangi fikir ve vicdan hürriyetinden bahsediyorsunuz Bugün dünyanın en ileri demokrasisine sahip olduğunu söyleyenler, sırf derilerinin renklerinden dolayı zenci dedikleri efendim, siyahi insanlara neler söylediler? Hangi vicdan ve fikirden bahsediyorlar? Dolayısıyla bugün bunu daha iyi anlıyoruz. Resmen bir maske takılmış, yüzyıllardır batı bu maskeyi takmış. Bu maske artık tutmuyor. Yavaş yavaş içerideki şey görünmeye başlıyor. Ve bu maske bir gün düşecek arkadaşlar. İnsanlar gerçekleri anlayacaklar. Evet. Yine İslam'la beraber yıkılan e, haksızlıklardan bir tanesi ne oldu? Cezalarla ilgili oldu. İslam'da kanunsuz bir cezanın olmadığını görüyoruz. Ayrıca. Suç işleyenin yerine başka birinin cezalandırılması da söz konusu olmuyor. Böyle bir saçmalık İslam'la beraber ortadan kaldırıldı. Peki daha önce ne vardı? Sen hangi sülaleye mensupsun veya kavme şu bir hata işlendi veya bir yanlış yapıldı. Bu haksızlığı gidermek için benim yerime bu ceza evine girecek veya şu diyeti bu verecek diye bir anlaşmalar yapılabiliyordu. Hayır. Babası hırsızsa çocuk içeri giremiyor. Babası içeri girecek. Oğlu hırsızlık yapıyorsa oğlu hırsızlık. Şey oğlu içeri girecek. Yani cezalar şahsi hale geldi. Cezaların şahsiliği ne demek? Ayette geçtiği gibi En'am suresinde geçiyor ya. Herkesin kazandığı ancak boynundadır. Kimse başkasının yükünü taşımaz. Ayetle de sabittir. Yalancının oğlu, hırsızın kızı, şunun şunun bunlar çok yanlış. Bir insanın babası hırsız olabilir, imansız olabilir, dünyanın en kötüsü de olabilir. Ha iyisi de olabilir, bir insanın annesi babası dünyanın en iyi insanları da olabilir. Ama bu şunu getirmez beraberinde. Madem annesi babası çok iyidir, oğlu kızı çok iyidir. Annesi babası kötüdür, oğlu kızı kötüdür. Hayır. Alimden zalim, zalimden alim olabiliyor. Ve olmuş da zamanında. Ve hala da oluyor, olacak da. Bu da çok önemli bir mevzudur. İslam'la beraber cezalar, kim suçu işlediyse onun omzunda olacaktır yükü. Başkası bundan sorumlu tutulamayacak. Bugün de bu bize ders olmalı. Ha şunların kızı, bunların oğlu. Bunlar çok büyük ayıplardır. Hiç kimse annesini kendi seçemiyor, hiç kimse kendi memleketini, ırkını veya rengini kendi seçemiyor. Allahu Teala'nın imtihan dünyasındayız. Bir başka e, İslam'la beraber gelen, daha doğrusu biten haksızlık, yaşama hakkıdır. Can, mal ve namusların tecavüzden korunma hakkıdır. Bu bize neyi hatırlatıyor? Evet, veda hutbesi arkadaşlar. İnsanlar, bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz Mekke nasıl mukaddes bir şehir ise, can, mal ve namuslarınız da öyle mukaddestir. Her türlü tecavüzden korunmuştur. Ya, vaktimiz çok az ama şunu da sizlerle paylaşalım. Sosyal güvenlik deniyor mesela bugün en çok konuşulanlardan bir tanesi o. Hülful fudul diye bir efendim. Bugünkü vakıflardan bir tanesi kurulmuş. Biliyorsunuz o çok önemliydi. Haksızlık olduğu zaman o haksızlıkta mutlaka ne yapıyordu? Engelleniyordu. Bir tanesi geldi. Efendim, benim başıma böyle böyle bir iş geldi. Kızımı birisi kaçırdı. Şöyle oldu, böyle oldu dediği zaman Hülful fudul yardımlaşma devreye girdi. Vay efendim sen bu ...kişinin kızına bunu bunu mu yaptın... ...şöyle şöyle mi oldu diye... ...o hak alındı. Kiminin parası çalındıydı... ...hemen o cemiyete gidildi... ...ne yapıldı orada? Sosyal yardımlaşmanın... ...ilk adımları atıldı arkadaşlar. Hak arama ile ilgili... ...sosyal güvenlik dediğimiz... ...o güvenliğin ilk kurumuydu. Zekat da onlardan bir tanesiydi. Vakıflar da onlardan bir tanesiydi. Yine bu sosyal yardımlaşma ile alakalı. İnşallah... Bunları konuşmaya devam ederiz. Allahu Teala, başkasının hakkına girmemeyi, haklara riayet etmeyi ve ahirette kul haklarıyla huzura çıkmamayı nasip eylesin. Her birimize daha dünyadayken ölmeden, son nefeste imanla şehadet getirip ölmeyi ve onun öncesinde de dünyada kimin üzerinde hakkı var, alacağı varsa onlarla helalleşmiş bir şekilde... Ahirette kul hakkıyla huzuruna gitmeyenlerden eylesin cümlemizi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.